Peygamberler masumdur. Hiç peygamberden günahsı dolayı gelmez. Resulullah Efendimiz hiç günahı var mı 40 yaşına kadar? 40 yaşından növbü ilah ettiği vakitte hiç kimse peygamberin bir yalanını, bir hilesini görmemişler hiç. Hatta Ebu Cehil denilen la'inadan Resulullah Efendimiz'e Muhammed'in emin diyor. Muhammed doğru konuşur. Doğru, doğru Muhammed. Sen Türk sanırıca doğru. Hiç söylemeyen, dürüst, mustakim bir zat Muhammed ve Emin bu ismi Ebu Cehil peygamber'e vermiş. Resulullah'ın en büyük amans düşmanı ki Cenab-ı Peygamber diyor ki benim firavunum Ebu Cehil'dir. Kardeşin Musa'nın firavundan benim firavunum da eşittir diyor.